Sokaklarda filan put, filan heykel, filan e, şu varmış hiç önemli değil. İçimizde heykeller var. Büyük putlar var içimizde. Ashab-ı kiram elleriyle tepi bobu tamam ya Resulallah tamam, tamam dediler. Tamam deyince de açtı Allah önlerinde yollar ırmak gibi oldu. Kayarak gittiler cennete. Adeta yürümeden yol onlara kaydı gitti yürüyen bantlar gibi yollardan cennete gittiler ama hem Allah'ın adıyla peygamberin sünnetiyle İmam-ı Azam'ın iştihadiyle mobille dükkan aç kızın bedeninden önce yeteneklerini sor delikanlının bedeninden önce elindeki parayı sor ondan sonra Allah'ın adına mutlu yuvalar kur o yuvada da sabahlara kadar teheccüd kıl böyle olacak olsaydı ashab-ı kiram İbrahim aleyhisselam olan dedelerinden kalma Mekke'yi bırakıp Medine'ye bir gömlekle hicret ederler miydi böyle bu kadar kolaydı da madem mesele mal meselesi değildir siyasette şöhret bulma meselesi değildir mesele sabah namazına kalkıp kalkmama meselesi değil mesele faiz yeme zinaya düşme meselesi değil içindeki puta hakim olup olamama meselesidir putunu kıramayan o putun esiri olur peki putu nasıl kıracağız? ortamını oluşturacaksın eğer sen bizikir meclisine her hafta katılmazsan her hafta en azından bir perşembe günü ya da cuma günü ya da salı günü neyse gidip Allah dostları dünyalık derdi olmayan insanlarla oturup Şöyle bir saat bir tesbih çekelim zikir yapalım demezsen haftada bir defa gidip bir saat bir tefsir Allah'ın kitabını dinlemezsen bir riyaz-ı salihin senin evinde okunmazsa o zaman öbür put azmaya müsait zaten bu ayrılık otu olduğu için tarlaya ektiğin şeyden daha çabuk büyür çiftçiler nasıl tarlaya mısır ekiyor mısırı bakmaktan çok diğer otlarla uğraşıyorlar Mısır kendisi büyür zaten diyor, yabancı otları koparıyor oradan devamlı. Biz de elimizdeki Kur'an bir Fatiha bilsek, ki ashab-ı kiramın bir kısmı sadece Fatiha biliyorlardı. Bazı sahabiler, Fatiha'yı bile bilmeden Allah'a gittiler, cennette yerlerini aldılar. Bir defa ne istiyorsun benden Muhammed dedi adam, kelime-i şahadeti tarif etti bunu söylersem Allah beni kabul edecek mi dedi. eder dedi kelime-i şahadeti getirdi akrabalar ok yağmuruna tuttular öldü gitti adam iki dakika içinde ahirete gitti cenazesini kılarken aleyhisselam efendimiz hurileri yanında gördüm dedi hurileri yanında gördüm dedi devirdi putu sıfır putla Allah'a gitti sıfır putlar üstelik de Yahudiymiş bu normal bir müşrik de değil azman bir Yahudi meselemiz putları devirebilmek devirememek meselesi kardeş alim olmak meselesi değil bu bu putu devirmek için de sürekli ahiret ruhuna yatırım yapacaksın bir zikir meclisine katılacaksın ahiret konuşulan yerlerde bulunacaksın bir cenaze evinde dünya kelamı konuşulduğunda ayağa kalkacaksın ah, arkadaşlar ya hadi cuma vaazını dinleyemiyoruz uyuyoruz uyukluyoruz telefon çalıyor şurada dünyalık konuşmayalım bari ya en güzel örnek işte gitti akrabamız biz de gideceğiz ya bunun yerine biz gidebilirdik bugün bizi gömebilirler diyemiyoruz arkadaşlar önce yalandan bir ağlama sızlama telefon çalmaya görsün hemen gündem değişiyor mezarlıkları turistik ziyaret gibi ziyaret ediyoruz. İbret almıyoruz. Neden? Putumuz o kadar güçlü ki içeride. Mezar bile etki etmiyor artık. Yani eroinman olmuşsun. Hiçbir ağrı kesici sana fayda etmiyor artık.